Aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz, Ezeli ve Ebedi Önderimiz ve Rehberimiz, vesileyi Necatımız, Nurumuz Efendimiz, Seyidimiz, Her şeyimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa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 söz etsek ve konuşsak Ömer İbnül Farid'in dediği gibi zaman biter de onun güzel vasıfları bitmez Rabb'ımızdan niyaz ediyoruz aczimizle hadsizliğimizle ve fakat gayreti imaniyemizle yaptığımız şu konuşmaları ebedi saadet ve kurtuluşumuza vesile kılsın diyorum İnşaAllahu Teala Muhterem Müslümanlar Dersimin serlavhasını tezhin eden Ayet-i Kerime'ye geçen derste birinci fıkrasına mana vermiştim Teberrüken tekrar mana veriyorum Peygamberi Zişan Efendimiz'i bugün kendi öz hasletleri, şiarı ve sünnetiyle Tanımayacak çalışacağız inşallah Teala, farklı olarak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kur'an-ı Keriminde eseniz bila ya eyuhannabi'ü, inna arsalna k şahidan ve mübessiram ve nəzira, ey nabi zişanımız, ey peygamberi Ali burhanımız, seni biz insanlığa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 Hatta bunun şöyle bir latifesi de var size arz etmediğim bir latifesi. Sahabeden Cenab-ı Abdillah ibni Mesut Hazretlerine Peygamber Efendimiz Ya Abdullah, Bir Kur'an-ı Kerim okur musunuz? Dinleyim diyor. Cenab-ı Abdullah Ya Kur'anı Kur'an-ı Kerim size nazil olduğu ''Siz daha tatlı okursunuz, ne olur siz lütfedin de biz dinleyelim.'' diyor cevap olarak. Allah'ın Resulü buyuruyorlar ki ''Ya Abdallah ben dinlemekten daha çok zevk alırım.'' Muhterem burada şöyle bir latif mana var. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هَاُولَٰئِ شَه۪يدًا Ay-i geldim diyor.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 üzerinde durduğumuz mana için şöyle buyuruyorlar bakınız فَكَيْفَ اِذَا min مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ Ya Muhammed her ümmet için o gündeki mahşerde bir şahit getireceğiz bu şahitlerin de şehadeti üzerine وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَى en son senin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 Onları Allahu Zülcelale havale ediyoruz muhteremimiler. Peygamber Efendimiz için ayet-i celle devam ederek şöyle buyuruyor bakınız. "Vedaiyen ilallahi bi iznihi ve sirajan münira, Ya Muhammed Allah'ın izniyle bütün bir insanlık ve beşeriyeti sadece kavmi Arabu değil sadece kavmi türkü değil sadece boşnağı değil bütün bir insanlığı bütün milletleri Allah'ın izniyle hakka davet tevhide davet vahdete davet Allah'a Allah'a ve aşka davette senin vazifeli davetçi dâi da kıldık da, davetçi olarak gönderdik ya Muhammed. <Gülüyor> Müthiş müslümanlar demek ki Japonya'dan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 Müslümanlar çok vahtiyarız çok çok çok neşeli olmak lazım olmamız lazım çok vahtiyarız Cenab-ı halikı Zülcelal bizi o peygambere ümmet kılmıştır elhamdülillahi Teala son peygamber peygamberler peygamberi Hatta suyuti, ve emsali bazı muhakkıklara göre meleklerin de peygamberi sadece insanlar ve cinlerin değil sadece Rasulü'nü s değil melekler ve cinlerden insanlar ve cinlerden sonra meleklerin de peygamberi Muhtemem burada şöyle bir latifeyi ifade edeyim size bakınız Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselam şeytanın barigahı mecd-i uluhiyetten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 Müslümanlar, burada şöyle bir tembihi yapmak istiyorum. <gülüyor> Onun için Ademoğlunun şiddetle düşmanıdır. Sakın ola ki şeytana uygulayalım inşallah. اِنَّ الشَّيْتَانَ لَكُمْ اَدُوُنْ فَاتَّخِذُوهُ اَدُوَّا Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şeytan sizin düşmanınızdır. Onu sakın dost bilmeyin, düşman bilerek tedbirini al, tedbirinizi aldınız diye Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de beşeriyeti kıyamet sabahına kadar ikaz ediyor. Bu ayağı kayıp da burnunun üzerine düşüp inkar ve ilhat ve küfürle hıkırdayanlar şeytanın filesine düşmüş, tuzağında inleyenlerdir. Rabbim bizi onlardan kılma diye Halık-ı Zülcelal'imize iltica ediyoruz muhterem Müslümanlar. Celal ve Kemal Hazretlerine davetçi Peygamber Efendimiz. Biraz sonra bu davetçinin sıfatlarını, şiarını, yaşantısını ve hayatiyetinin şartlarını göreceğiz muhterem Müslümanlar inşallah. Yalnız şu fıkrayı bitireyim. Ve da'iyen ilallah biiznihi ve siracen münira seni bütün bir beşeriyet ve kainatı aydınlatıcı bir güneş olarak gönderdik ya Muhammed. Ya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 İmam-ı Busri şöyle işaret ediyor. Bakınız kaside-i girdesinde. Wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fe innemettesilet min nurihi dehim. Fe innehu şemsu fadlin hun kavatibha yuzhirna anvaraha lin 124.000 ki ayrı ayrı mucizelerle geldiler. فَإِنَّمَ <feynleme> تَسَلَتْ <tasalet> min نُورِهِ <nurihi> بِهِمِ <bihimi> Hepsine bu mucizeler Hazreti Muhammed'in imdadıyla gelmiştir. Onun asl olan mucizelerinin fer'idir, aksidir, aydınlığı aslamsız tecellisi ve himmetidir diyor muhtemem Müslümanlar. Ya! Ya! ya. Muhtemem dudaklarımız bu Nebi Zişan'ın mübarek ayak izlerindedir. Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz kerem buyursun, lütfetsin inşallahü teâlâ birçok seferlerimizle Rabbimizin kerem ve lütfi ile inşallah mescidi saadetinde yürüdüğü topraklara yanaklarımızı koymayı Rabbimiz mukadder kılsın inşallah. Allah Allah. Muhterem Müslümanlar izi ve ayağının izindeki toprakların kıymeti deyince benim Abdurrahman, Konyalıların genç hocası, benim Abdurrahman bukhari Şerif'ten çıkarmış Hani ben size Daha evvelki dersimde Osmanlı şairinden naklen söylemiştim ya hubar payine alman cihanı ya Resulallah Değişme yine heft asumanı ya Resulallah diyor diye şair Neydi o? Delikanlı hadi bakayım Hı? Türkçe yahu, dedeyin dili. Hubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı almam ya Resulallah. Değişmem, değişmem Mu yine heft asumanı ya Resulallah. Sakalın bir tek teline yedi kat gökleri verseler değişmem ya Resulallah. bukhari Şerif muhterem Müslümanlar, ibareyi olduğu gibi okuyorum. An İbni Sirin, "Kültülü Abidete" İbni Sirin, meşhur rüya tabirci, selefde Hasanı Basri gibi şahlanan büyük ilim adamlarından biri. Yüce Rabbi'miz şefaatlerine masraklsın inşallahu Teala. Evet. "İndenâ min Şairi Nabi Sallallahu Aleyhi ve sellem asabnâhum min qabel Anas, evvah min qabel ehli Anas." i̇bn Sirin diyor ki, Hazreti Enes'ten veya Enes'in oğullarından, torunlarından intikalle elimize Peygamberi Zişan Efendimizin nihye Saadetinden bir kıl geçti diyor. Onu, onu ömrümüzün, hayatımızın, şerefimizin bahası olarak saklıyoruz diyor. Fekal, Fekal i̇bn Sirin devam ediyor. Le'en tekûle indi şâretun minhü sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki kilamlamı kasemdir Vallahi diyor Rabbime kasem ederim ki Resulullah'ın biryeyi saadetinden bir şaranın bir kılın nezdimizde bulunması Ehabbu ile yemine dünya ve mafia bizim için dünya ve içindekilerden daha evla ve ahtaldır diyor. bu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 Güzellik Rabbisi Teâlâllâhu Halikuhu Muhterem Müslümanlar burada ikinci manada şöyle Mecazi manada Peygamber Efendimiz'e de mana verilebilir Rabbul Cemali demek Seyyidül Cemali demektir Sahibul Cemali demektir Fıkıh kitaplarımızda Rabbul Beyt'te olduğu gibi Rabbul Abd'te olduğu gibi Arap kardeşlerimiz daha iyi anlarlar bunu Evet Kölenin efendisini Arapça'da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 kulağını, gönlünü peygamber efendimizin güzel vasfı ve sünnetinin beyanına çekiyorum. Evet. Peygamber efendimizi vuruyorlar El marifetu reysu mali Allah'ın marifeti sermayemdir. Sözü baş böyle başlıyor. El marifetu reysu mali Nasıl da Ayy Celle Esra'yı billah Ve ma khalaqtul cinne vel illa liya'budun i̇bn Abbas tefsirine bakınız İlla li yarifulla Sultanül Mufessir'in i̇bn Abbas sezretleri İlla li yarifulla tefsir buyurmuşlar Ben insanlar ve cinleri Hiçbir şey için değil Marifetullah'ı tahsil etsinler Allah'ı bilsinler Diye yarattım diyor Tabi Allah'ı bilen Rasulünde bilecek Men yutu er rasule Fakat Ata Allah Men yutu er rasule Fakat eta Allah eğer Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur Seni Seni yol kesici Seni zalim seni Kur'an'ı Kerim'i alıp Resulullah'ı dışlamak isteyenler var Memleketimizde muhterem Müslümanlar ya, Allah Resulüne gelen ki Resulullah olmasa Kur'an olur muydu alemde Allah Resulüne gelen Kur'an'ı Kerimi güya güya Libya'nın başındaki Don Quixote gibi veya tarihte olduğu gibi Mekke'de nazil olan ayetler duaya dairdir kabul ederiz Medine'de nazil olan ayetler ahkama dairdir kabul edemeyiz diyenlerin kuyrukları bunlar müterremmiler. A ve tümünün bir <gülüyor> bazı Kitabı ve tekrünün bir <gülüyor> bazı Kur'an-ı Kerim böyle diyor: "Yavrular, eğer bazı kitablara iman edip bazılarına küfr ediyorsanız, Kur'an-ı Hakim'in bazılarına inanıyor, bazı kısmını küfranda, inkarda mı buluyorsunuz?" diyor Cenab-ı Halık azizler. Hayır. Bütün külliyatıyla Hazreti Kur'an'ı bütün varlığımızla kutlayacağız. Evet. Sonra Sahibul Kur'an Hazreti Fakhrü'r Resul sallallahu aleyhi Madem yaratılışın gayesi muarifetmiş. Kur'an-ı Kerim'de Rabbi zülcelal böyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kendisini tarif ederken böyle buyuruyorlar. El marifetu resu maliy. Marifetullah sermayemdir. Ya. Muktadem Müslümanlar. Dağ başında olsa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 Kur'an eline gelmese dahi alemlerin Rabbisine inanacak ama Cenab-ı Kale Kur'anı Kur'an-ı Kerim'de kendisine tebliğ varmadan bir kula azap etmeyiz buyuruyor. Namaz gibi, abdest gibi, hac gibi, zekat gibi şeyler eğer kendisine ki bugün dünyada radyonun, televizyonun varmadığı yayının ulaşmadığı yer kalmadı onun için buz denizlerinde yaşayan Eskimo'lar dahi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 Ama tebliğ kendisine geldi mi? Hazreti Muhammed'den haberi oldu mu? Hazreti Kur'an'ın ayatını duydu duydu mu? Peygamber Efendimiz'e de inanacak. Resul-i Zişan'ın faraiz ve şeriatın emirlerini tatbik edilecek. Haramlardan sakınacak. Ancak o vakit cennete girer. Rabbimiz gönüllerimizi marifetullah ile tezyin buyursun inşallah. <Gülüyor> Muhterem müminler. Tabii marifetullah, Allah bilgisi, herkesin kalbinde, dikkat buyurunuz, herkesin kalbinde ayrı güçte, ayrı kuvvettedir. Ampul var, bin mumluk, ampul var, beş yüz mumluk, ampul var, yüz mumluk, ampul var, gece lambası, yedi buçuk mumluk. Evet, muhterem Müslümanlar, Sıddık-ı Ekber'in imanı için fahri kainat,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 evlat anne babanın yüzüne sevgiyle baksa bütün günahları affedilir anne ve baba evladın yüzüne şöyle tebessüm edip de eliyle eliyle okşasa elinin değdiği kıllar adedince cenab Hak günahını affeder Resulü İshanın huzurunda yetimden bahsedildi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 100 yıllarca beraber yaşamış memleket evladı sitenlerle, thomsonlarla, makinalarla birbirini öldürüyor. Evet. Sistemin getirdiği bu işte. Halbuki ise, halbuki ise İslam peygamberi böyle buyuruyordu. Ya ebader la tahqanne minel ma'ruf şey'en ve lev entelqa talik. Kurban olduğum İslam. Ya ebader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 muhterem müminler giderken gelirken sohbette sohbette yolda çarşıda pazarda tarlada ticarette alışverişte bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi maruftur, iyiliktir, güzelliktir. Peygamber Efendimiz bunu dahi küçük görmeye bazer buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem adetleri.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 garbın ithalidir. Bu milletin vahdetini bozup saflarını koparmak için halbuki Kur'an-ı Kerim "ve cealnâkum şuhuban ve qabâ'ile li ta'ârefû inne ekremakum diyor. Biz sizi büyük büyük vilayetlere, küçük küçük ilçeler ve köylere ayırdık ki birbirle tanışıp, sevişip kucaklaşasınız. Bu İslam'ı teessüs edesiniz diye. Fakat bilesiniz ki buyuruyor Cenab-ı Abuhat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 لا فضل لعربي على عجمين ولا لعجمين على, على عربي ولا لأهمرا على اسود ولا لأهمرا على الأهمرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن akramakum, عند الله أتقاكم Ne Arab'in Acem'a ne Acamin Araba Her kavmin kendine göre fazileti vardır Kudretine kurban olayım Yüce Mevla Altı buçuk milyara başlarına altı buçuk ayrı akıl vermiştir, ayrı irfan vermiştir. Ya bedi iyi kudret. Muhtemel Müslümanlar tatbikatta şu parmağın izi birbirine benzemiyor. Altı buçuk milyar. Ancak bu parmak izi mütahası bir komiser arkadaş söylüyordu. Beş bin de birbirine biraz yaklaşıyormuş. Beş bin parmakta birbirine biraz yaklaşıyor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 Öyle içe köpeğe poç bırakacak cinsten zelil mahluk değiliz. Biz Allah'a kul ve Resulüne ümmet olmanın şerefiyle dünyada da, ahıhada da, mahşerde de, sıratta da, cennette de onun saça altında olmak istiyoruz. Ve öylece bu ikrarla hani akif ya Rab bizi bu ikrar ile haşret dediği gibi bu ikrariler Allahu Zülcelal'in huzuruna varmayı istiyoruz o teala. İyyake na'budu tabii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 İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Evet. Tamam mı Müslümanlar? İyyake sözü böyle kesiyorum. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sana ibadet eder, sana başkırar, sana bel eğer senin huzurunda secde eder ve yardımı ancak senden bekleyen, ederiz senden, avni inayet sendendir Rabbim diyoruz. Ve bu halde böylece güzel güzel yaşayacağız kardeş olacağız, seveceğiz, sevdireceğiz İnşallahu teala bir ruh haleti içerisinde halatın lifleri gibi muhterem Müslümanlar, hani binlerce lif böyle dükülünce bir halat meydana geliyor, 200 bin, 300 bin tonluk şirefleri sahile rıftıma böyle çekip bağladığında devinemiyor artık. Bunun gibi bütün davalarda böyle bir vahdeti İslami yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz İnşallahu teala. Sallu ala rasulina <Sessizlik> Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapılmalar nasibu mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hatta hakka ıttıbak batılı batılı bilip batıldan iştihab beleyen zümreyi salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye.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 ve aks al gayemiz olan cemali ilahi iltifat ve ikram eliye. Subhanallah Rabbika Rabbil Azze ama yasufun ve selamun alel Murselin ve alhamdulillahi Rabbil alammin al Fatih.